1791 numaralı konu Selman-ı Farisi radıyallahu anha'nın şihadları Selman-ı Farisi radıyallahu anha şöyle buyurmuştur: Üç şey beni güldürdü, üç şey de ağlattı. Ölüm peşinde olduğu halde dünyayı ümit edebilen, kendisinden asla gaflet edilmediği halde kendisi gaflet içerisinde yüzenlere ve Rabbinin kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu kahkaha atanlara gülerim. Diğer taraftan Hz. Peygamberden ve onun ashabından olan arkadaşlarımdan ayrılmama, can çekişirken karşılaşacağım zorluklara ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın huzuruna çıktığımda onun beni cennete mi yoksa cehenneme mi göndereceğini bilemeyişime de ağlarım. Selman-ı Farisi şöyle anlatıyor. Allah Teala kullarından biri hakkında şer ya da kötülük dilediğinde ondan haya duygusunu kaldırır. Bunun sonucunda da o kişiden merhamet çekip alınır. Böylece diğer insanlar onu kötü ahlaklı şin ve kaba biri olarak tanırlar ve bunun içinde sevmezler. Bu şekilde ondan emanet, güvenirlik de alınır ve insan onu bir hain olarak görür. Sonuçta da İslam'ın ipi onun boynundan çözülür ve lanetlenir. Selman-ı Farisi şöyle buyurmuştur. Mümin yanında hem hastalığını anlayıp hem de tedavisini yapan bir doktorun bulunduğu hastaya benzer. Hasta kendisine zararı dokunacak bir şey yemek istediğinde doktor ona, sakın bunu yeme, çünkü seni ölüme götürür, der ve iyileşinceye kadar da onun yanından ayrılmaz. Mümin de böyledir. Allah Teala onu yapmak istediği kötü şeylerden alıkor, ölünceye kadar kontrol altında tutarak cennetine dahil eder. Selmani Farisi, radiyallahu anha, kendisine bir mektup yazarak, buraya, mukaddes topraklara gel, diyen Ebu Derda, radiyallahu anha, a şu cevabı yazdı. Hiçbir toprak parçası insanı takdis edemez, onu ancak amelleri takdis edilebilir. Duyduğuma göre doktor olmuşsun, kadı olarak tayin edilmişsin, eğer hastalarını iyileştirebiliyorsan ne mutlu sana, şayet bu işine ehil olmayıp da bu yüzden bir insanın ölümüne sebep olursan cehenneme girmekten kork, bu mektubu aldığı günden sonra Ebu Derda aralarında hüküm verdiği kişileri tekrar çağırtarak onlara, ben bu işte henüz yeniyim, bunun için de aranızdaki meseleyi bir kere daha anlatınız, derdi.